424, numaralı konu, Bera bin Mali'in kahramanlıkları, Bera'dan Yemam savaşında kılıcı parçalanana dek savaşması ve insanları cihada teşvik etmesi, evet, Yemam gününde Halit bin Velid, Bera bin Mali'ye seslenerek, ey Bera, kalk, dedi, bunun üzerine Bera kalkarak atına binip Allah'a hamd-u sena ettikten sonra şunları söyledi, ey Medineliler, bugünden sonra sizin için Medine diye bir şehir yoktur, işte bunun içindir ki oraya hiç dönmeyecekmişsiniz gibi çarpışını, sizin bir tek hedefiniz olmalıdır, o da Allah'ın rızası ve cennetidir, bu sözleri müteakip Bera hücuma geçti, halkla onu takip etti, Yemam ordusu büyük bir bozguna uğradı ve kaçmaya başladılar, bu arada Bera'da Müsellyemetül Kezzab'ın başkumandanı Muhakkem El-Yemame'yi yakaladı ve vurup yere düşürdü, kendi kılıcını bırakarak onunkini aldı ve ona birkaç kez vurdu, kılıç paramparça verdi.